Bu ayetteki cümlelerin sadeflerinde bulunan cevherleri göstereceğiz. Wa beşir ledi ve amilu salihat cümlesinin başında bulunan vav harfi atıftır. Atfın her iki tarafı arasında münasebet lazımdır. Halbuki burada tepşir ile makabli arasında münasebet görünmüyor. Ancak makablinde inzar vardır. Öyleyse bu tepşir o makablinden tereshu eden inzara atıftır. Beşir. Beşaret tabiri cennetin Cenab-ı Hakk'ın fazlı kereminden bir hediye-i ilahiye olup amelin ücreti mukabilinde vacip bir hak olmadığına işarettir. Çünkü hak ve ücretin verilmesi beşaretle tabir edilemez. Buna binaen yapılan ibadet cennet için olmamalıdır. Tebşirin sigay emir kıyafetiyle zikri tebliğin takdirine işarettir. Çünkü Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam tebliğe memurdur tebşire mükellef değildir. Takdiri kelam müjdeleyerek tebliyet demektir. Sual: Ellezina amenu ve amilu bu sıla ve mevsule tabiri ismi fail sıgası olan elmu'mininden daha uzun olduğu halde neye işarettir? Cevap: Surenin başında tafsilen zikredilen ellezina yu'minuna ila ahir olan sıla ve mevsule işarettir ki orada yapılan tafsil Burada yapılan icmale beyan olsun. Sual: Surenin başında elledine'nin ledînenin sıla denilen dahil olduğu cümle, muzarî ile zikredildiği halde, burada mazî sigasıyla zikredilmiştir. Esbabı nedir? Cevap Orada makam, iman ve amele teşvik ve medih makamıdır. Buna münasip, muzarî sigasıdır. Burada makam, mükafat ve ücreti vermek makamıdır. Buna da münasip, mazi sigasıdır çünkü ücret hizmetten sonra verilir. Ve amilu bu vav harfi atıftır. Atfın tarafları arasında münasebet lazım olduğu gibi mugayeret de lazımdır. Burada aralarında bulunan mugayeret mezhebi itizalin hilafına amelin imana dahil olmadığına ve amelsiz imanın da kafi gelmediğine delalet ettiği gibi amel tabiri de tebfir edilenin ücret gibi olduğuna işarettir. es salihat bu kelime bir şey ile takyit ve tahsis edilmeyerek mutlak ve müphem bırakılmıştır. Mısır müftüsü Şeyh Muhammed Abduhun telakkisine göre iyi şeyler manasında olan salihat kelimesi beynen nas meşhur ve malum olduğundan mutlak bırakılmıştır. Ben de diyorum ki surenin başına itimaden burada müphem bırakılmıştır. Çünkü sure başında zikredilen yok i'mune's salate ve mimma yunfikun ayeti buradaki salihatı beyandır. Enne lehum cennetun tecri min tahtihal enhar. Bu ayetten maksat mükafattan neş'et eden neşeli lezzet ve sürurdur. Bu maksadın takviyesine işaret eden kayıtlar. 1. Enne'nin te'kidi. 2. Lam'ın ihtisası. 3. Lehumun takdimi. 4. Cennetin cem'i ile tenkiri. 5. Cereyanın zikri. 6. Tahte ile beraber minin zikri. 7. Nehir tabiriyle tarifidir. Bu kayıtların o maksadın tahakkukuna çalıştıklarına bir parça izahat vereceğiz şöyle ki. Pek büyük bir şey tefşir edildiği zaman akıl tereddüt eder, inanamaz. İnandırmak için te'kide ihtiyaç olur. Ve keza neş'e ve sürür makamları evhamdan hali olmalıdır. Çünkü ednâ bir vehimle sürür zahir olur. Buna binaen burada o büyük tepşirat en ile te'kid edilmiştir ki hem akıl inansın hem o süruru izale edecek hiçbir evham kalmasın. Ve keza bu tefsiratın yalnız bir vaatten ibaret olmayıp bir hakikat olduğuna işarettir. İhtisası ifade eden lehumdeki lam, tebşir edilen şeyin onlara mahsus ve onların mülkü ve onların fazlı istihkakları olduğuna delalet eder ki lezzetleri tamam, sürurları müzdad olsun. Ve illa bir padişah bir fakiri misafir ederse, madem o misafirlik ve o sohbet ebedi değildir, kıymeti yoktur. Lehum'un takdimi hasri ifade ettiğinden beyne naz cennetin onlara tahsis kılındığına ve dolayısıyla ehl narın da perişan hallerini onların gözleri önüne götürmeye sebep olduğuna delalet eder. Ve bu itibarla cennetin lezzeti artar ve kıymeti tezahür eder. Cennetin cemi, cennetlerin taaddüdüne ve amellere göre cennetin mertebelerine işarettir. Ve keza cennetin her bir cüz'ü, cennet gibi bir cennet olduğuna, ve her bir mümine düşen kısım büyüklüğüne nazaran tam bir cennet gibi göründüğüne işarettir. Cennetin tenkiri ise güzelliğinin kabili tarif ve tavsif olmadığına veya samiilerin istihab ve istihsanlarının fevkaladeliğine işarettir. Tecrii bahçelerin en güzeli içinde suyu bulunanlardır. Bunların da en güzeli içlerinden suları akanlardır. Bunların da en iyisi akıntısı, devamlı olanlardır. İşte cereyanın sigay müzari kıyafetinde zikredilmesi, o cereyanları tasvir etmekle, devamlı olduğuna işarettir. Min tahtiha, hadravat, yeşillik ve nebatat içinde cereyan eden suların en iyisi, nebean suretiyle bahçenin içinden çıkmakla, yüksek köşklerin altından kendine mahsus ile geçen, eşcar ve nebatata dağılan sulardır min tahtiha kelimesi, bu kısım sulara işarettir. El-Enhar, suların çokluğu, bahçelere daha ziyade menfaat, revnak ve güzellik verir. Kezalik, küçük küçük arklardan tecemmu eden nehirler, daha güzel manzaraları teşkil eder. Bilhassa suları berrak, zülal, tatlı, soğuk olursa, fevkalade bir kıymet, bir lezzet veriyor. İşte El-Enhar kelimesi, cem'iyle, tarifiyle, maddesiyle bu çeşit sulara işaret eder. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ, مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا min قَبْلِ Bu büyük cümle, çok küçük küçük cümleleri tazammun etmiştir. Evet, bu cümle, makabliyle bağlı değildir. Müstehnifedir. Vazifesi, mukadder bir suali cevaplandırmaktır. Mukadder sual ise, sekiz sualin memzuç ve macunudur. Şöyle ki, vakta ki iman edenler, ve ameri salih işleyenler cennet gibi yüksek bir meskenle teşrif edildiler birdenbire Sami'in zihnine geldi acaba o meskende rızık olacak bir şey var mıdır varsa o rızık nereden hasıl olur ve nereden gelir o rızıklar o cennetten hasıl olduğu takdirde nesinden neşet ediyor semeratından meydana gelirlerse dünya semeratına benzerler mi benzediği takdirde birbirine de benzerler mi Birbirine müşabih olurlarsa tatları bir midir yoksa ayrı ayrı mıdır Tatları muhtelif olduğu takdirde koparıldıkları zaman yerleri boş mu kalır yoksa derhal dolar mı Tebettül ettikleri takdirde devamlı mıdırlar Devamlı iseler onları yiyenler sevinirler mi Sevindikleri zaman ne derler Arkadaş bu sualleri avucuna koy ben de bu cümleleri açar içlerine bakarım sen de dikkat et, bakalım mutabık olacak mıdır? Küllemâ kelimesi, devam ve tahkike delâlet eder. Ruziku siga-i mazisiyle vukunun tahakkukuna delâlet ettiği gibi, maddesiyle de dünyadaki rızıklarını ihtar eder. Ve binay i meçhul sigasıyla zikri, o rızıkta meşakkatin bulunmamasına ve onların ağlar ve beyler gibi rızıkları ayaklarına geldiğine delâlet eder. Minha min semrate denilmektense min denilmiş olsaydı daha muhtasar ve daha güzel olurdu. Fakat mezkûr suallerden iki suale cevap olduğundan minha ayrı min semratin ayrı söylemek icabet etmiştir. Min semratindeki tenkir tamimi ifade ettiği cihetle cennetin bütün semereleri rızık olmaya şayan olduğuna işarettir. Rizkan kelimesinin tenkiri ise, açlığı gidermek için yediğiniz, gördüğünüz rızık olmadığına işarettir. قَالُوا Tefâul babının manası olan şirketi andırıyor. Yani, o rızkın acib keyfiyetinden ettikleri taaccüb ve istirabı birbirine söylemeye başladılar. هَذَا لَّذ۪ي namin kablu, Bu cümlede müphem bırakılıp, beyan edilmeyen rızık kelimesinin dört manaya ihtimali vardır. Birincisi rızıktan maksat ameli salih'tir. Yani bu darı dünyada rızık olarak bize nasip kılınan ameli salih, yani şimdi yediğimiz rızıklar dünyada yaptığımız ameli salihin neticesidir. Yani amel ile ceza arasında o kadar ittisal, bağlılık vardır ki sanki dünyadaki amel ahirette tecessüm edip sevap kesilmiştir. Onların sevinçleri bu noktadan hasıl olmuştur. İkincisi Rızıktan maksat dünyanın taam ve yemekleridir. Yani dünyada rızık olarak bize verilen taamlar bunlardır. Amma zevkleri, tatları arasında dağlar kadar fark vardır. İşte onların istirapları bu noktadandır. Üçüncüsü bu semereler biraz evvel yediğimiz semereler gibidir. Amma suretleri bir, manaları, tatları ayrıdır. Demek sureten şeklen bir olduklarından ülfet lezzetini veriyor. Tatlarının ayrı olmasıyla de tecedütt lezzete asıl oluyor. İşte sevinçleri bu noktadandır. Dördüncüsü: "Hemen şimdi yediğimiz meyveler bu dallardaki meyvelerdir. Demek bir meyve koparıldığı zaman yeri boş kalmıyor. Derhal yerine bir meyve peyda olur. İşte bundandır ki cennetin meyvelerinde noksaniyet olmuyor. Ve utuubihi muteşebihe, bu cümle itiraziyedir. Yani yeni bir hükmü ifade etmek için zikrine lüzum olmadığı halde hadellezi ruzikna min kablu cümlesindeki hükmü tasdik ve illetini beyan etmek üzere evvelki cümleye bir zeil ve bir fezleke olarak zikredilmiştir. Binay mecur sıgası ile utunun zikredilmesi ehli cennetin işleri hademeleri tarafından görülmekte olduğuna işarettir. Müteşabihan yani zahiren ve şeklen bir olduğundan ülfet lezzetini veriyor batinen ve taamen de ayrı olduğu cihetle teceddüt lezzetini veriyor. Bu itibarla müteşâbihen kelimesi her iki lezzeti ima ediyor. ولهم fiha أزواج مطهرة. Bu cümle lehum cennetin tecrî île cümlesine atıftır. Atfın tarafları arasında lazım olan münasebetin iktizasınca takdiri kelam şöyle olsa gerektir. Onlar kendi cisimleri için bir meskene muhtaç oldukları gibi, kadınları için de bir meskene muhtaçtırlar. Lehum kelimesi ihtisası ifade ettiği cihetle, o ezvacın, onların mülkü ve onlara mahsus olduklarına delalet ettiği gibi, dünya kadınlarından başka, hurun un ile tabir edilen bir kısım kadınlar da, onlar için yaratılmış olduğunu imaen gösteriyor. Fiha cennet, o kadınlara zarf ve mesken olduğundan anlaşılır ki o kadınlar o yüksek cennete layıktırlar ve aynı zamanda cennet derecelerinin yüksekliği nispetinde onların hüsnleri de yükseliyor ve keza cennetin de onlar ile müze yen olduğuna gizli bir ima vardır. Mutahharatun tefil babından ism-i mef'ul olduğundan herhalde tatil edici bir fail vardır. O fail de ancak Yedi Kudret'tir. Binan aley yedi kudretin tathir ve tenzih ettiği kadınların tavsifleri kabil değildir ve keza mutahharatun kelimesi müteaddide olduğuna nazaran o kadınların taharetleri kendilerinden olmayıp başkasından onlara sirayet etmiş olduğu anlaşılır. Binan aley dünya kadınları da cennete girdikten sonra bir tatahhur ve tasfiye ve tasaykul ameliyatı ile güzellikte hurilerin derecelerine çıkacaklarına delalet eder. Ve un fiha yani onlar da ezbaçları da cennette cennetin lezizleri de hep ebedidirler.